Kardeşlerim, muazzez müminler Eytullah'ın misafirleri yavardılar ya yoldalar Bir kısmı da şimdi mikattalar Zülhüleyfe deler, yelemlem de der Elbiselerini çıkarıyorlar Tıpkı ölünce üzerimizden elbiseleri soyacakları gibi Sonra Gusül abdesti alacaklar, ölünce dünyada kirlenen bedenlerimizi yıkadıkları gibi Sonra ihramlarını giyecekler, yıkananlara kefenleri sardıkları gibi Ardından mescide varacaklar, iki rekat namaz kılacaklar Ölünce musallaya koyunca arkanızdan dostlarınızın kardeşlerinizin namaz kıldıkları gibi Kalu ya veylena men ba'sana min merqadina haza ma va'ada'r rahmanu ve sadaka'l mursalun yelemlem'de, yelmlemde ihramlarını giyenler sanki Hazreti İsrafil sura üflemiş onlar da kabirlerinden kalktılar da Rablerine kainatın sahibine gidiyorlar yeniden oldular var oldular Ahiretin değerleriyle varlıklarını inşa ettiler. Dünyada ölüp de dirildiler. İhramla vur havur lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Sanki Ebu Kubeys'in üzerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam, وَاَذِّنْ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلٰى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّنْ عَم۪يبٍ Allah'ın kullarını Beytullah'ı ziyarete davet ediyor Kimi Buhara'dan, kimi Java Adalarından, kimi Marip'ten, kimi Anadolu'dan Yollara düşmüşler, lisanları, dilleri, renkleri farklı farklı Hepsi لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَر۪يْكَ لَكَ لَبَّيْكَ diyerek Beytullah'a, Allah'ın beytine gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'ya yaklaşacaklar. Ayaklarını çıkaracaklar, ayakkabılarını çıkaracaklar. Buralar İbrahim'in, buralar Hazreti İsmail'in, burası Hazreti Muhammed'in şehri diyecekler aleyhissalatu vesselam. Beytullah'a yaklaşınca kapısında şu ayeti görecekler haremin vesariu ila mawfiratin min rabbikum ve cennetin urduha's semawati vel ard uiddet lilmuttaqin rabbinize onun affına genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetine koşun özellerin kefenleri sanki kabirlerinden kalktılar. Şimdi Beytullah'ı görecekler. Nasıl ki kıyamet günü lilladîne ahsenul husna ve ruyetullah ile ehli iman cenab-ı hakkı görerek o devletle şeref ya bulacak. Kâbe'nin haremin kapısından içeriye girenler Hacerül Esved'e koşacaklar Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle Yeminullahi fil arz Allah'ın yeryüzündeki sağ eli mesabesinde olan Hacerül Esved üzerine ellerini koyacaklar Ben Cava adalarından, ben Arakan'dan Ben Marip'ten gelen kulun Abdullah Yarabbi diyecekler Rü'yetullah'ı orada yaşayacaklar eve gidince evin sahibiyle musafaha edilir. Eğer muhteremse sahi eli öpülür. Efendimiz Aleyhisselam da hacerül Esved'i bize anlatırken Allah'ın saali mesabesinde buyuruyor. Yani tazim var, ihtiram var onunla. Kabe'yi yi muazzama etrafında tavafa başlıyorsunuz. Kabe'nin kapısıyla Hacerü'l-Esved arasında mültezem. Oraya gelecekler Alınlarını Kabe-i Muazzama'nın duvarına Göğüsleriyle beraber yaslayıp orada gözyaşı dökecekler Orası dualara icabet edilen yer Orası Mekke'den tek başına hicret ederken Küfre meydan okuyan Fakat oraya geldiği zaman gözyaşlarını tutamayan Ömer'in ağladığı yer Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasından gelip İbki ya Ubar, ibki ha هنا tuskabul abarat Burada ağla Ömer, burada ağladıkça, gözyaşlarıyla beraber günahlar dökülür dediği yerde, neler yaptılarsa dünyada onları hatırlayacaklar. Onların affını, mağfiretini kainatın sahibinden isteyecekler. Döndükçe günahları hatırlarına gelecek. Çocukları, çocukluklarını düşünecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi hatırlarına gelecek. Acaba Rabbim de beni buradan günahsız şehrime, yerime, yurduma alır götürür mü diye kabenin kapısına gözleri ilişecek. Orada şu ayet onu teselli edecek. Kul ya ibadiyellezine asrafu ala enfusihim la taqnudu min rahmatillah. Günaha batanlar, kavrulanlar, savrulanlar. Eğer buraya kadar geldiyseniz la taqnudu bir rahmatillah. Allah'ın rahmetinden, affından umudunuzu kesmeyin. Rüknü Yamani'ye gelecek. Orada da elini kaldıracak, istilam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis şerifleri hatırına gelecek. 70 melek, karşısında tam 70 melek, Sebe'ine meleken. Onun Rabbena atina dualarına, "Kalu amin, amin." Melekler dualarına amin diyecek. Kabe-i muazzama etrafında tavaf edecek. Sonra oradan Safa Merve'ye gidecek. Hacer annemizin yürüdüğü yer kabe Muazzama'da bir oluşa, yeni bir dünyaya girmişti Ölmeden ölümü yaşamış Cenab-ı Hakk'ın bütün talimatlarına لَبَّيْكَ Allahumme dedi Fakat şimdi içinde acılar var Umutsuzluklar var Ya Rabbi evime, yurduma dönünce Senin talimatlarını uygulamak isteyecek Nefsim karşıma dikilecek ''Evim direnecek, sokak direnecek, çarşı direnecek, toplum direnecek, bu asırda, bu zamanda bunlar olur mu?'' diyecekler. Hacer annemizi hatırlayacak, yalnız başına dağlar arasındaki o kadını, İsmail'in annesini hatırlayacak. ''Bivâdin gâyri zî zer'in inde beytikel muharram'' Hz. İbrahim oraya bırakınca, insan yok, su yok, ekmek yok, yalnız başına Bundaki çocuk da bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlarken İbrahim, "Bizi buraya terk edip nereye gidiyorsun? Bizi buraya bırakmayı bu halde yalnız başına ibka etmeyi sana Allah mı emretti?" deyince gözü yaşlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam geri dönüp "Evet" deyince İzen la yudayyuna. ''Madem ki Rabbim emretti şimdi gidebilirsin. İsmail'i de annesi Hacer'i de burada unutmayacak.'' Medeniyetin kurucu şahsiyetlerinden Hz. Hacer'i yalnız başına İsmail'le orada direnen o büyük kadını düşünecek. Peki ya Rabbi ben o kadın kadar da mı olamayacak? Şimdi dönüyorum Safa Merve arasında Hacer'leşiyor evime yerime yurduma dönünce karşıma kimler çıkacaksa ''İşte ben Allah'ım, senin bütün talimatlarını uygulama sözü veren Hacer gibi buradayım.'' diyecek. Oradan ayrılacaklar, terviye günü Mina'ya çıkacaklar. Sonra Arafat'a gidecekler. Marifete erecekler. Hazreti Adem aleyhisselam'ın düşünecekler. Kâlâ Rabbena zalemna enfusenâ ve illem taddhil lenâ ve terhamnâ lenekûnennâ minel hâsirîn. Ya Rabbi er merhametine, eğer affına muhatap olamazsak Ebediyen hüsrana mahkum oluruz diye ağlayan Hazreti Adem gibi orada gözyaşı dökecekler Kainatın sahibinden Aflarını, mağfiretlerini dileyecekler Güneş batınca Lebbeyk diye diye Müzdelife'ye doğru ilerleyecekler Kainatın sahibinin beytine yeniden kavuşmanın Kabe'ye dönmenin heyecanı var onların içerisinde Mina'da bayram günü Sabah şeytanı taşlayacaklar, sonra ziyafet sofrası kurulacak. Bayram günü oruç tutmak haram, arak anlayıla maritli. Kurbanlarını kestikten sonra aynı sofraya oturacaklar Allah'ın ziyafet sofrasına O ziyafet sofrası onlara diyecek ki Eğer haccın mana ve mefhumunu idrak ettiyseniz zorluklara lebbeyk dediyseniz Bütün bu belaların, musibetlerin arkasından sizi Allah'ın ziyafeti bekliyor Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da temizlendiler Şimdi yeniden ziyaret tavafı için Beytullah'a dönüyorlar dönecekler tavaf edecekler farzı eda edecekler orada öyle bir aşk öyle bir muhabbet onları kuşatacak ki bir kadın Beytullah'a geliyor, tavaf ederken diyor ki Hadihi diyarul Mahbub ve eynel muhibbûn'' ''Bu sevgilinin yurdu peki ya o zaman sevgililer nerede?'' Yani orada kendinden geçmeye gidecekler. Muhammed bin Yasin diyor ki ''Kâbe-i Muazzama etrafında dönüyorum.'' ''Taştan yürekler, taştan duaları dönüyorlar. Ama Allah'ın veli kulları hakkı tavaf ediyorlar.'' ''Bir ara birisiyle karşılaştım. Dedim ki sen neredensin?'' ''O da bana aynı soruyla mukabelede bulundu.'' ''İki aylık mesafeden geliyorum.'' dedim. ''Çok yakın.'' dedi. ''İki aylık bir yol. Sanki siz Kabe-i Muazzama'nın komşuları gibisiniz.'' ''Peki ya sen nereden geliyorsun?'' Tam beş yıldır yollardayım, İşte bu hale geldim, İki büklüm oldum, o zaman kendimden geçtim dedim ki Ya Rabbi bu nasıl bir aşk, bu nasıl bir iman, Beytullah'a gelebilmek için tam beş yıldır bir Müslüman yollarda Lebbeyk Allahümme Lebbeyk diye yürüyor, benim bu hayretime o da hayret etti, şöyle bir şiir inşaat, inşaat etti Zur men ve in şeddet b VE uhal min donuhi hujbun ve astar, la YEMNA gnk bğdun an ziyarati, inn muhib limen yehahu zavar. Eğer seviyorsan sevgili ziyaret edeceksin. Ne uzaklıklar. Ne perdeler ne dağlar sana engel olamayacaklar Çünkü seven sevgiliyi ziyaret eder Onunla onun arasında sevgili arasında engel kalmaz Allah'ın sevgilileri üzerlerinde ihramları Beytullah'talar onun yolundalar Vur havur oraya doğru ilerliyorlar Kıyameti yaşıyorlar mahşedi, mahşeri yaşıyorlar Temizlenecekler oradan ayrılıp Efendimiz Ali selamun huzuruna varacaklar. İmam Malik rahmetullahi aleyhin atına binmedi. Madem ki bu topraklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşadı. Onun yaşadığı şehri atımın ayaklarına çiğnetecek kadar edepsiz olamam dediği Allah Resulünün şehrine gelecekler. Varsın birileri kitap yazsınlar. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'a salat ve selam getirilmekten rahatsız olan sefih olanlar ahmak olanlar echel olanlar Şia'ya ruhunu ve aklını kaptıran ahmak herifler bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetinden rahatsız olsunlar onlar eser yasınlar. fakat huccacı kiram onların yalanlarını ayaklar altına alıp dedeleri gibi Osmanlı gibi nasıl onlar rayları döşediler ama emrettiler, ilgililere, görevlilere, dedenin Sultan Hamid onlara talimat verdi, buyurdu ki Medine'ye yakın yerlere, o güzergaha, rayların üzerine keçeler sereceksiniz. Ve sonra sekiz kilometre kalan makines motoru kapatacak. O hızla gidecekler, Allah Resulü motor sesinden ve demir sesinden rahatsız olmasın. O edeple Medine'ye girecekler, biz geldik ya Resulallah diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdikleriyle, anlattıklarıyla, bildirdikleriyle, duyurduklarıyla Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı Ali'yi onları onların değerlerini yaşayacaklar ve hacı olarak gelecekler Allah Resulü'nün öğrencileri olarak gelecekler Üzerlerinde Arafat'ın, üzerlerinde Mina'nın, üzerlerinde Medine'nin kokusu, üzerlerinde Hz. Muhammed'in kokusu olduğu halde dönecekler. Ve sonra sokaklara, çarşılara, bütün dünyaya Hz. Muhammed'in talimatını anlatacaklar. Kabe'ye girerken, Hacer-i Resved'e gelirken, ellerini Allah'ın eli üzerine koyuşlarını Hacer gibi söz verişlerini hatırlarından hiç çıkarmayacaklar. Cenab-ı Hak o manayı kuşanmayı hepimize nasip eylesin. Onlar orada yaşayacaklar birkaç gün sonra. Bize de dua edecekler. Rabbim bize de bütün bir alemi İslam'a da o ruhu, o manayı müdrik olmayı ihsan buyursun.